Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Kamuslu Güreş'te yeni yayın döneminin ikinci programında birlikteyiz efendim Evet efendim 94.9 Açık Radyo'da Kamuslu Güreş sonbahara kışa girerken hatta sonbahardan neredeyse çıkacağız evet. İş, meslek Pek anlamadık sonbaharı da İstanbul'da ee... pek sıcak geçti Evet ama artık yavaş yavaş, yavaş düşüyor gibi sanki. Ee, meslek ve işlerimize geri döndük tatilden. Beni ne doktorlar ne mühendisler istedi de efendim... Varmadık. <gülüyor> Varmadık. <gülüyor> evet. ne, böyle kaldık işte ne yapalım. Böyle de. Ay, estağfurullah. <gülüyor> Yok, memnunum halinden canım. Tabii canım memnunum. Kamuslu Gireç Gmail adresimiz var değil mi? Evet. Instagram'ımız var. Twitterımız Twitter aktif olarak kullanıyoruz. Twitter'dan e, zaman zaman bahsettiğimiz konular, program sonrası, e, yayınımızın linki e, hepsine ulaşabilirsiniz. Ara ara küçük görseller zaten açık radyo post ve podcast'lerinde de varız evet. ee, bu programımızın destekçisi sevgili Senem Akçaya teşekkür ediyoruz bir kez Sağ olsun, daha var olsun, bir evvelki Evet, evet yayınımız var <gülüyor> şimdi öyle sırada varlar daha <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sıralamış çıkardı onları evet. Efendim e, mesleği niye seçtiğimizi de aslında açıklamış olduk bu şakalar esnasında e, kışa girerken. Şakalı bir program. <gülüyor> o kesin hele sen olunca kaçınılmaz. E, geçen programda aslında çağrışımlardan yola çıkarak e, Türk Dil Kurumu sözlüğünde de e, işin mesleğin karşılıklarına vardık. E, aynı zamanda e, görevden sanattan zanaatten e, da bahsettik. bahsettik evet. Artık sözlüklere derine. ...derinlemesine giriyoruz. Tamam, girelim o zaman derinlemesine. Ben İsmet Zekiye İboğulu Etimolü sözüyle başlayayım. Başlayacağım. E, i̇ş eski Türkçeden geliyor. Hı. Iş e, hali de var. İş, devinme, çalışma, yapma anlamında. Hı hı. E, bazı yerel ağızlarda yiş diye de geçiyor. Yediş, evet. yediş yapma geldi. Örneğin Doğu Karadeniz. Ee, hmm. demiş Eyüboğlu ee, en üst ki Türkçe belgelere bakıldığı zaman bile anlamı değişmemiş hep iş olarak geliyor hmm. ee, meslek Arapça kökenli bir sözcük, süluktan geliyor hmm. ee, sülukta e, giriş Girme başka anlamları taşıyan bir hmm. e, sözcük. Benimsenen yol, tutulan iş, girilen yer, çalışma türü e, anlamında anlam genişlemesiyle iş, görev, geçimini sağlamak için seçilen çalışma alanı manasında hmm. kullanılıyor. Bunları geçen hafta hep tartışmıştık zaten. Hani para kazanmak için e, okunarak yapılan, illa bir diploma olan, olmayan, alaylı... Hmm. E, Buradan e, eski tartışmalarımızda merak edenler bir evvelki programı dinleyebilirler. Evet yanına baktım ben. Bu arada Nişanyan Sözlük internet haricinde kitaplaştırıldı da. Bayağı kalın. Ama evet bayağı da kalın. Çok ciddi bir çalışma olmuş. Tavsiye edebiliriz. E, etimoloji sözlüğünde meslekle ilgili olarak yol diye geçiyor tabii meslek. E, bir yandan e, kamusu Türkiye'de Şemsettin Sami'nin hayat yolu diye geçiyor. Arapça dediğin gibi suluk maslaktan geliyor işte yol, rota, tarik, patika, tarik evet tarik patika anlamları da taşıyor. Nihayetinde bunlar var. TDK'ye bakmıştık. TDK'de işte, i̇şte iş çevirmek var biliyorsun işte hepimizin kullandığı tam birincil anlam değil belki ama işte gizli dolanmaçlı bir iş yapmak anlamında. Hepimizin kullandığı diyorsun çünkü bu memlekette <gülüyor> <gülüyor> iş çeviren çok var anlamında. Yani yorumsuz <gülüyor> e, e, iş e. sahibi var bildiğin gibi işten geçmek. Var. İşte iş, iş olacağına var, iş olsun diye. İşi başından aşkın hikayesi vardır. Evet. İşi pişirmek vardır efendim. Var. İşi pişirmişler. İşi tatlıya bağlamak var aynı zamanda. İşin içinde iş var Didemciğim. Evet. Biliyorsun. onu Bir ara anlatacağım sana. Ha hikayesini <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok. Ee, işten artmaz, dişten artar var. Tutumlulukla hmm. ilgili. Doğru. Evet. ...işten el çektirme, çektirilmek diye de bir şey var. Yani aslında bu çok zengin iş kelimesi... Evet yan anlamlara doğru yan anlamlar kayıyor. Yan anlamlara kayıyor. Birincinin anlamından fazla uzaklaşmayalım diye birkaç örnek vermek istedim sadece. Tamam. Bunlar ben var. de evet. hazır böyle e, mecazi bir mana ya da deyimlere doğru kaymışken... ...ben de Levent Tüley'in lümpen sözlüğünden... E, İşi bilmek karşılığını bir açıklayayım. Sel yayınlarından basılmış bu arada lümpen sözlük. Lümpen jargonunda yaygınlaştığı 80'li yıllarda çalışmadan para kazanmak... Ee, köşeyi dönme anlamında sıkça kullanılan bir söz Kolay yoldan parayı bulmak Kazanmak için hiçbir e, engel tanımamak hmm. Emek çaba harcamadan para kazanmak Her türlü hileyi hurdayı dolabı bilmek Uyanık olmak gibi hmm. bayağı geniş bir anlam Hatta rüşvet almak ee, Örnek cümle olarak e, Turgut Özal'ın zamanında hmm. kullandığı ve Memurum evet, işini bilir Evet benim memurum işini bilir kullanılmış İkinci örnek Levent Tüley'in kendisinden geliyor <gülüyor> Çevir abi arazinin etrafını çitle, bir Allah'ın kulu da hesap sormaz. Sorsalar da Ankara'daki dayının ismini söyleyeceksin. İşini bilecek, işe gitmeyeceksin. Evet. Demiş. Malum ormanlarımız, yeşilliklerimiz, çevrile, çevrile tellerle <gülüyor> hmm. neler oldu neler. Ve evet. Saklı sözlük var galiba Kemal Eteş'in. Saklı sözlük var, evet destek yayınlarından basılmış. İşçimen sözcüğü var. Hmm. E, hamarat çalışmayı seven manasında. Hmm, güzel. Evcimene alışıktık. Bu da. İşçimen. Evet. İş gören ama birlikte bir sözcük gibi hizmetli manasına geliyor. Hatta Razcan'ın Dirliği romanından almış e, Kemal Ateş. Hmm. E, Fakir Baykurt üretmiş olabilir sözcüğü diye de bir not var. İzlediğiniz. Hani İşi iş, iş e, örneği verilmiş, işleri iyi durumda, her şey iyi gidiyor hmm. e, örneğini vermiş. İşi iş doğru evet, evet. kullanırım ben. Böyle. Bir tek ben mi kullanıyorum? Yok. Sen de kullanıyorsun. Yaygın, evet, evet kullanıyorum <gülüyor> arada. Argo sözüne bakalım yine. Hulke Aklan için yapı kredi yayınları. E, i̇ş denilince bir cinsel ilişki olanından bahsediyor. Bununla birlikte işte iş tutmak, iş üstünde, iş vermek gibi... Ee, aynı anlamı e, içeriyor. Yani dediğin gibi hile, düzen, hmm. dalavere hikayesi var. İşte aklı, argo sözünde bunlar geliyor. Bir yandan da hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık hmm. da var. Ee, i̇ş almak, evet, Her iş türlü. anlam almak var. Birisinden yararlanmak, burada tabii yine cinsel anlamda hmm. birisinden yararlanmak var. Ee, i̇ş atmak diye bir şey var. İşte bir erkeğe yakınlık göstermek, daha yakın bir ilişki için e, umut vermek hikayesi hmm. var. E, i̇şi dokuzdan gitmek, bunu duymamıştım, hoşuma da gittim. Ben İşi işte. dokuzdan gitmek. İyi miymiş? Evet, şey mi? işleri iyi gitmek anlamına geliyormuş. Dokuzdan, ee, ha, neden acaba? Gidelim. Evet, bakmak lazım buna. Evet. İş kazası diye bir şey var, bu da gebe kalma ama ha. bu hayat kadını için geçerli ha. efendim. Ha, tamam. Bu da ilginç oldu. Peki. Sonrasında... Kadın sözlüğü var. Değil evet kadın sözlüğü var. Sen de tam kadın noktasında bıraktın. İyi oldu. Şimdi kadın düşmanı sözlük Agnes Mişon'un can yayınlarından basılmış. Bu bizi işle ilgili yani kadını da ayrı bir başlık olarak incelemeye e, götürdü. Hmm. E, çünkü cinsel ayrım her yerde var aslında ama iş ve meslekte çok belirgin. E, 21. yüzyıl hala devam ediyor. Şimdi şöyle örnekler var. E, Jacques Medes'in e, bir kadın dergisinde 1990'da hem de şöyle söylemiş. Kadın çalışmak için yaratılmamıştır. Var da. Evet. Eee yuvasıyla ilgilenmeli. <gülüyor> Sadece kadın ya? <gülüyor> Değil mi? O işin Çalışmak felsefi yanı. Çalışmak sağlığa zararlıdır. Çalışmak <gülüyor> yorar diye e, Kogito'nun bir e, sayısı vardı. Şimdi sen A bunu söylemişken. Ayrıca çalışma sağlığa zararlıdır diye bir kitap var aynı yayınlarından da. Ha evet e, bunları da unutmazsak Twitter'a koyalım hatta kapak olarak ben not alıyorum şey yapayım hemen. Ben de evet e, çalışmak de yorar. Not alıyoruz, hemen şu yani. an alıyoruz evet. E, çalışmak yorar da e, bütün kitap boyunca aslında bu e, tembellik hakkı falan vardır Pole Fajon. Evet. Oradan yola çıkarak evet toplumun çalışmaya bakışı. Şimdi e, biz tekrar Jacques Medes'ine dönüyoruz. Onun bir sözü bir kadın dergisinde 90'da ne demişti? Kadın çalışmak için yaratılmamıştır. Yuvası ilgilenmeli erkeğe e, ah e, bir de şöyle erkeğe demir attıran çıpı olmalıdır demiş bay arkadaş ya devam e, sonra de Fransızın söylediği miymiş valla hep ha. maalesef ardarda arda Fransızlar var bir de e, François Morris... E, kızların eğitimi başlıklı bir kitabında da şöyle demiş mesleki yaşam ile Eş ve anne yaşamını birlikte sürdürmeye gelince çoğu kadın kendini bu yolda tüketmektedir. Ya da başarsa dahi bunu işin özünü feda ederek yaratılış ve varoluş nedenlerini yani anneliği inkar ederek yapar. Evet sadece Fransa'da değil bu söyleniyor. Tabii Burada ki. Bizde de hani. Bizde evet yani zaten. Anlam Ama bir de kadının yani. varoluş nedenini anne olmak olarak yani... İşte bilemiyorum. Şimdi efendim birkaç söz daha var. E çok e, e, bu konuda hep aynı yaklaşımda aslında. Yine aynı şeyler. Sözcükleme. Evet iki tanesini sadece daha paylaşacağım. E, burada Jacques Henri'e demiş ki Dup senatörüymüş bu. 1979'da şöyle buyurmuşlar. Kimse bunun ne meşruluğunu ne de yasallığını inkar etmese de kadınların çalışmasının işsizliğe ve doğum oranlarının gerilemesine neden olduğu bir gerçek. Dolayısıyla kadınları işe yollamaktansa hazır ol evet, Kerem buyur. yatağa yollamakta yarar var hmm, demiş. evet yine yorum yapmayacağım yapma tabii ki e, Jules Lafarge'da e, ölüm sonrası karışımlarda 1886 biraz daha eski bir tarih öncelikle kadını çalıştırmayan ve salt estetik bir varlık haline ha pardon öncelikle kadını çalışmayan ve salt estetik bir varlık haline getirebilmeyi başarmak gerek İlerlemenin en sağlam öğesi budur demiş. Sağolsunlar teşekkür ediyoruz. En sevmesini. son <gülüyor> Paris Matbaa İşçileri Sendika Delegesi 1898'de şöyle buyurmuşlar kongrede. Kadınların çalışması bir felakettir. Toplumsal bir yaradır. Bir atölyeye namuslu ve uslu bir kişi olarak giren bir kadın çevresindeki işçilerin sürekli olarak onu baştan çıkarmaya yönelik çabaları sonucunda kısa sürede bozuluverir. verir. <gülüyor> <gülüyor> yani bu taraflı Onlar akıla, akla sağlığa Çalışmak sağlar Diyerek bir söylemiş İşsizler maaşları var Ama Ay, onu Evet, ben evet de... açıklayayım Şimdi bizim bir sevgili dinleyicimiz Efendim Cem Bükeş e, Kendi parçasında. Bükeş mi? Bükevdi galiba Büker, Büker, o bize ne? şey, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, böylece ama daha tekrarlayarak gidiyor. Evet. Cem Büker, öyle bir re yazmışım ki yalnız, e, kendi bestesi e, ve şarkısı olan e, İşsizler Marşı'nı yollamış, e, dinledik, çok beğendik, paylaşalım. paylaşalım. 94.9 açık radyodayız Cem Dükker'den Evet her şey açık işsizlere de açık dinledik. radyo Evet işsizler marşını dinledik evet, Simgeler sözcüğü var Esat Bey'in hesap Korkmaz Orada meslekte yine Arapça kökenli olduğunu söylüyor Alevilik bektaşilikte Tarikat yolcusunun Yol edinin tanrıya ulaşmak için Benimsediği manevi uğraş Anlamı da taşıyormuş bir yandan Böyle bir başlık var ...simgeler sözlüğünde... Hmm, bu kadar ee, mı? Evet, bu kadar. Ee, ben de Türkiye Cumhuriyeti Sokaktaki insanın ...sözlüğünü paylaşayım, Akdoğan Özkan'ın... ...iş... E, ...karşılığı... ...kendimizi travmatik etkilerinden korumamız gereken... ...lüzumlu bir rahatsızlık... Ee, çevreye verdiği rahatsızlıktan ötürü özür dilemeyen... ...huysuz ve tatsız bir müessese. Hmm. Ee, şöyle cümle örneği verilmiş. Şule Gürbüz'ün Zamanın Farkında kitabından. Çok da güzel bir kitaptır. Ee, i̇şe girmiştik işte. Allah da rızkımızı veriyordu. Bir de çalışacak mıydık? Gibi. Evet. Bu <gülüyor> <gülüyor> benim memurum işini bilir gibi oldu biraz. TC bu kadar. Evet, sen bir şey ben bir, böyle birkaç evet. meslek okuyacağım. Yine geçen hafta Türkiye İş Kurumu'ndan aile okumuştum. Yine biraz baktım, ilginç şeyler var. Mesela e, Hortikültür diye bir şey var efendim. Hortikültür. Ama aslında Kerem'ciğim bunu baştan niye okuduğunu da söyle de hazırlıklı olsun dinleyicilerimiz. Değil <gülüyor> mi? Evet. E şimdi sevgili Selçuk Altun'la biraz iştişare altındayız. Ee, görüşüyoruz kendisiyle ee, biraz destek anlamda bize e, kitaplarını hediye etmek istiyor. Ee, evet. Biz de hani bunu bir küçük bir, bir ulmaca haline getirip evet. e, sevgili dinleyenlerimize e, birkaç soru soracağız. Ee, Bilenlere, bilenler, Twitter üzerinden bize ulaşabilirler. Evet, mailde atabilirler. İlk gelen yani, e, Kitap hediye edilecek evet ilk beş kişiye ya da işte bilen beş kişiye diyeyim. Evet. Bunlardan işte dediğim gibi geçen hafta Türkiye İş Kurumu'nda çok geniş binlerce e, meslek ismine dair bir liste var. Orada bu hafta da biraz e, baktım, bayağı ilgimi çekti. Horti Kültür diye bir meslek var efendim. Horti Hortikültör. E, pomolog diye bir meslek var. Biliyorsun pomolog. Ben ikisini de bilmiyorum. E, Naturo Naturopat diye bir meslek var efendim. E, Unani uygulayıcısı var. Unani. Evet Unani uygulayıcısı diye bir meslek var. Bir de İzabe öğretmeni diye bir şey var efendim. Bunların anlamlarını bilenler bize <gülüyor> paylaşırsalar <gülüyor> kitapta geleceğim. Geçen haftaki bu ilginç meslek isimleriyle ilgili açıklamaları da Twitter'da paylaştım. Görevimi ...yerine getirdiler efendim. efendim. Tebrik evet. ediyorum. Altı e, bin bağlı. kadar meslek vardı herhalde... ...değil mi listede evet, bayağı demiştim. Baya ilginç yani Türkiye İş Kurumu'nun meslek listesi. Efendim şimdi... E, ...bu Kadın Düşmanı Sözlük bahsetmişken az evvel bu kadınla işi yakıştırmama ya da sadece ev işini ev kadınlığı böyle bir iş var yani o iş bile görülmüyor çok yakın zamanlarda hani Bağkur'a bağlanma falan söz konusu oldu hani bu mesleği hak görmeyen erkek zihniyeti diye bir şeyden bahsedebiliriz ya insanın dünya üzerinde varoluşu ve belli işler yapışı mesleklerin ortaya çıkışı düşünüldüğünde hayli geç işe atıldığını görüyoruz e, kadının. Ya, ee, daha 100 yılın başında yani 1900'ün başında oy verme hakkı falan. Evet, yani, pek çok haklarını. İngiliz, hani kadınların o mücadeleleri diye evet. biliyorsun. Hatta bir kadın cazda öldü evet, yani. var, Değil mi? Evet. Atın altında Altına kalmıştı kal olarak, evet. Kadın mesleği diye Görülen meslekler var Bazıları yakıştırılmıyor bir türlü öğretmen ama olsun, işte Öğretmen, öğretmen hemşire öğretmen, olsun, olsun ona uyuyor Hemşire olsun doktor olmasın 657'ye tabi olsun <gülüyor> sigortası olsun <gülüyor> Sonra böyle Sanki bu ev işte anneden kıza Geçen bir şey gibi babadan oğla geçen Meslekler gibi hatta ben şimdi Bernard Şov'un gülen düşüncelerine bir Geçiş yapacağım orada Meslekle ilgili çeşitli Sözleri olmuş Shaw'un. Bir de şeyden bahsettiği bu mesleğin çocuğa geçişi ya da oğuldan kızdan da annenin babanın yaptığı şeyi bekleme hali üzerinde durmuş. Hani şey demiş aslında hani Mozart'ın Wagner'in çocukları ne yapsınlar adlarını değiştirseler iyidir. Hani çocuğundan da aynı şey beklemek. Ya da tam tercih de oluyor yani bir yandan. Hani böyle atıyorum yani toplumda. ...kabul edilmiş, işte statüs statüsü olan... ...işte para kazanılan bir meslek haricinde... ...bir meslekse eğer tam tersi istiyor... ...yani ben işte işte neler çektim de... Sen e, ...evladım sen de şöyle ol... ...avvlat mühendis ol gibi... ...tam tersi bir o mantık da var. da var yani... ...ya da şey, biz bunları... ...programın sonunda vakit kalırsa konuşacaktık ama... ...tam yeri geldi, bir de şey var... ...böyle sanatla ilgili işleri genelde... ...hep ikincil iş olarak görmek... Hmm. ...yani çocuk çok güzel resim ne yapıyor... ...ne iş yapıyorsunuz efendim, işte ben... E, ...kılağın net sanat çizme... ...iyiymiş, iyi... Ee, ...olsun... Peki os, başka olsun. ne yapıyor... ...asıl işiniz nedir <gülüyor> falan... ...işte... Asıl, asıl iş yani, ...yani müzik, tiyatro, resim... ...ben de aslında olsun, öğretmen olduğum için... <gülüyor> ...pek çok velimizden biliyorum yani... Evet. ...önce bir mesleğini tutsun da... ...hocam yani çocuk o kadar kabiliyetli ki... ...ama öyle böyle değil... Onu görmemek meslekten var işte. Efendim e, Bernard Show'dan devam ediyoruz. E, doktorun ikileminde şöyle bir cümlesi var. E, her meslek halka karşı yapılan gizli anlaşmalar barındıran bir örgüttür demiş. Benim çok hoşuma gitti. Evet güzel. Çünkü e, gerçekten kendine ait bir jargonu, terimleri, hele meslek erbabının bir araya geldiğinde... Ee, evet. Sadece birbirini anladığı konuşmalar bazen sıkıldığımız bazen e, evet e, yani e, o meslekten ni edelim, o, edelim <gülüyor> şöyle o meslekten olmayanlara sadece terimlerle ilgili konuşanlarda da gerçekten bir e, bilmişlik kibir aslında onu e, halk diline ya da karşılığı olan sözcüğü indirmek söz konusu ağır terimler için kullanıyorum. Yoksa tabii ya hani zengin... da olabilir. Sadece ki de açıklanamazdı. Hani bazen de hani bilmiyoruz hakikaten... Hadi. Konuşuyorlar kendi aralarında mesela teknik. Yoo ben öbürünü kastettim. Hmm. bir fiyaka unsuru olarak yani. E, e, tabi tabi öyle kullanma. de var. Canım. E, şey ...şeyde Oscar Wilde de çok benzer bir şey söylemiş. Bir sanatçı olarak eleştirmende her meslek bir ön yargı demektir. Kariyere duyulan gereksinim herkesi bir yan tutmaya itiyor demiş. Hmm. Bunlar bayağı düşündürdü beni. Çünkü bazen mesleki deformasyon diye de bir şey var. Bu evet. bulduğumuz sözcükleri hep yazacağız. Pek çok alt sözcük çıktı aslında konuşurken. Ee, yani kendi mesleğinizin önem verdiği şeye çok önem verip... ...diyelim ki benim bir dil bilgisi hatasını, telaffuzdaki bir yanlışı... ...hemen kapmam, yapamayanı ayıplamam. İşte e, mimarın mimarlıkla ilgili, efendim ustanın ustalıkla ilgili şeyi... E, ...çok önemli. Önemsemesinde de bir sorun var. Onu hiç önemsememekte de bir sorun var. Fiziki deformasyonda var bir anda. O da çok ilginç mesela. Yani mesleğin... Çok parmaklarını kullanıyorsa parmaklarda sorun var. Tabii tabii. İşte, atıyorum, Sırt tabelde e, taşımak. Tam yeri geldi. Babamın bir kulak problemi var. O işte işçilikten kalma. E, i̇şte odyometre direkt sordu. Çok ağır... Ses maruz kaldığınız gibi bir soru sormuştu. İşte hmm. işte işi şartlarından dolayı çok doğru. öyle. Doğru. Hele ağır sanayide ıı, çalıştığı için. Çok doğru. Kulakları, Bak, tam bir bir. babamın gitti diyorsun. Evet. Çok daha kötü örnekler ya de işte var. İşte ofis çalışanlar işte birçok bir temel rahatsız Sırt i̇şte, bel. Sır, bel Özellikle kimyevi şeyler soluyanlarda ne yazık ki ölüme giden. Bir de tabii iş kazaları bayağı ...korunmamadan... Plazalardaki... ...evet, koru gereken kurallara... <gülüyor> Uymamadan ötürü. O yüzden çalışmak ne diyoruz? Sağlığa zararlıdır. Yoran. Diyememişiz. Yoruyor. Evet. Efendim e, şovdan devam edeyim. E, şu, i̇lginç bir şey aslında ana babalığı bir meslek olarak ifade etmiş. E, çok önemli bir meslektir ana babalık demiş. Ne var ki bu meslekten olanları çocukları yararına bir uygunluk sınavı konulmamıştır bugüne dek. Hmm. E, değil mi? Şimdi bir de şey var sınava girerek belli bir mesleğe girme hali evet, de var. Tabii, tabii. O da bir sözcük. E... ...koşturuluruz her yerde... ...sınavlar vesaire... ...senin de sınavların Öyle. ne zaman Didemciğim... ...senin de sınavların aynı gün <gülüyor> Keremciğim... <gülüyor> <gülüyor> e, ...az kaldı... ...Kasım sonunda... E, ...1932'de Berner Shaw e, ...Cape Times'la yaptığı bir... ...söyleşide de şöyle demiş... ...zencilerle beyazların meslek sahipleriyle... ...dükkan sahiplerinin eşit olduğuna... ...kimse inanmıyor burada demiş... E, ...burada meslek sahibiyle... ...dükkan sahibini yani esnafla... ...okuldan mezun olan ayırma meselesini birinci programda konuşmuştuk. Evet, yavaş yavaş programı bitiriyoruz. Bitirmeden Oscar Wilde'den bir son paylaşımda bulunayım. O da demiş ki, İngiltere'de kusursuz kişilikleriyle yaşama başlayıp... ...yararlı bir mesleği benimseyen gençlerin sayısının... ...buden yüksek olmasının trajik bir yanı var demiş niye diye düşündüm. Aslında şey, sürekli bu doğru düzgün meslek sahibi olma adına bir düzene, kılıfa, çerçeveye girme hali, daha orijinal, çılgın, farklı ya da sanatçı olmayı kabul etmekte evet. bir yönü var diyorsun. O böyle keskin amaçla çizdiğin rotada evet. eğilip bükülemiyorsun. Zihninde o yönde çalıştıramıyorsun. Evet, böyle evet. bu tip etkileri olabilir. Çok sözcüye vardık, Şimdi onları e, Twitter'dan hepsini ardarda yayınları sevgili evet. dinleyiciler. İyi haftalar dilerim efendim. Önümüzdeki Hı. hafta yeni bir meslekte e, buluşmak, daha doğrusu başlamak üzere meslek evet. meslek gideceğiz. Meslek meslek gideceğiz evet. Hoşçakalın. Hoşça